Namaz kılan ile birlikte hareket ettiği için elbise sayılır ve burası temiz olmazsa, namaz kabul olmaz. Yaygının bastığı ve başını koyduğu yeri temiz olunca, başka yerinde necaset bulunursa, namaz kabul olur. Çünkü yaygı, atkı gibi bedene bitişik değildir. Kucağa oturan üstü necasetli çocuk, kedi, kuş, kuş, Ağzı akan köpek bozmaz. Çünkü bunların kendileri durmaktadır. Fakat insan bunları kucağında, omuzunda, başka yerinde tutarsa, taşımış olur ve namazı bozulur. Salyası akmayan yırtıcı hayvanın ve kedi gibi temiz hayvanların ve çocuğun üstleri temizse, bunları taşımakla, üstünde tutmakla namazı bozulmaz. Çünkü bunların içindeki necasetleri hasıl oldukları yerde kapalıdır. Namaz kılan insanın kendi necaseti, kanı da hasıl olduğu yerde kapalıdır. Cepte kanlı yumurta taşımak da böyledir. Yumurtadaki kan hasıl olduğu yerde kapalı olduğu için namazı bozmaz. Fakat kapalı şişe içinde idrar taşıyanın namazı caiz olmaz. Çünkü şişe, bevlin meydana geldiği yer değildir. halebi Kebir'de de böyle yazılıdır. Bundan anlaşılıyor ki, cebindeki şişede, dirhemden fazla kan, ispirto veya kapalı kutuda kanlı mendil, net bez varken, namaz kılmak caiz değildir. İki ayağın bastığı, ve secde ettiği yerin temiz olması lazımdır. Secde ettiği bes, küçük olsa bile, başka tarafları pis ise, namaz caiz olur. Necaset, üstüne örtülü bes, cam, naylon üstünde, namaz kabul olur. Secdede, etekleri kuru necasete değerse, zararı olmaz. Bir ayağı altında necaset olup, bunu kaldırıp, Tek ayak üstünde kılınca, bastığı yer temiz ise kabul olur. Ellerin ve dizlerin konduğu yerin temiz olması şart değil diyenler çoktur. Eli üstüne secde ederse, elini koyduğu yerin temiz olması lazımdır. Katı, şekil almış necaset, insan derisinde, elbisesinde ise veya bevl, kan gibi, Akıcı necaset, mest üzerinde olsa da, ancak yıkamakla temizlenir. Kan, şarap, ispirto, bevl gibi sıvı necasetten biri bulaşmış toprak, katı necaset demektir. Katı necaset, kemer, çanta, mest, ayakkabı üzerinde olunca, uymakla, silmekle temizlenir. Emici olmayan Düz, parlak şeyler, mesela cam, ayna, kemik, tırnak, bıçak, yağlı boyalı eşya, vernikli eşya üzerindeki katı veya akıcı her necaset, el ile, toprak ile veya herhangi temiz şey ile silip, üç sıfatı, renk, koku, tat, gidince temiz olur. Kanlı bıçak, kelle ateşe tutup kanı gidince, temiz olur. Necaset akan toprak rüzgarla kuruyup üç sıfata gidince temiz olup burada namaz kılınır. Fakat teyemmüm edilemez. Topraktaki yaygı, hasır, elbise ve insanın derisi kuruyunca temiz olmaz. Bunlara necaset sürülünce namaz için yıkamak lazımdır. Yere döşenmiş olan tuğla, fayans Toprağa dikili otlar, ağaçlar, kayalar toprak gibi kuruyunca temiz olur. Kurumuş meni olmakla bulunduğu yer ve deri temiz olur. Meni yaş ise ve kan kuru da yaş da olsa elbiseyi ve deriyi yıkamak lazımdır. Necasetin şekline ve bulaştığı yerlere göre temizleme çeşidi otuzu açmaktadır. Necasetli yağ, leşin ve netz hayvanın, domuzun yağı, sabun yapılınca temiz olur. Bütün kimyevi değişmeler böyledir. Netz su ile yapılmış fırında ekmek pişirilebilir. Netz toprakla yapılan küp gibi şeyler, fırından çıkınca temiz olur. Deride, elbisede, namaz kılınan yerde, dirhem miktarı veya, daha çok kaba necaset yok ise, namaz sahih olur ise de, dirhem miktarı bulunursa, tahrimen mekruh olur ve yıkamak vacip olur. Dirhemden çok ise, yıkamak farzdır. Az ise, sünnettir. Şarabın damlasını da yıkamak farzdır diyen de vardır. Diğer üç mezhepte, kaba necasetlerin hepsinin zerresini bile yıkamak farzdır. Maliki mezhebinde ikinci kavle göre necaset namaza mani değildir. Temizlemek sünnettir. de istincadan sonra kalan necasetin affolduğu mahfuvatta yazılıdır. Necaset miktarı bulaştığı zaman değil namaza dururken olan miktarıdır. Dirhem miktarı katı necasetlerde bir miskal yani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 İnsandan çıkınca abdeste veya gusle sebep olan her şey, eti yenmeyen hayvanların yarasa hariç ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ve süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanların kanı ve şarap, leş, domuz eti ve kümes ve yük hayvanlarının, koyun ve keçinin necasetleri galiz yani kabadır. Kan dört mezhepte de kaba necasettir. Meni, mezi ve idrardan sonra çıkan vedi ismindeki beyaz, bulanık, koyu sıvı, hanefi ve malikide kaba necasettirler. Şafiide yalnız meni, Hambeli'de ise her üçü de temizdir. Kedinin bevli yalnız elbisede ve şehidin kanı kendi üzerinde kaldıkça ve yenilen et karaciğer, yürek ve dalakta bulunup akmayan kanlar ve balık kanı ve bit, pire, tahta biti pislikleri ve kanları hep temizdir. Yani bunlar fazla bulaşınca da namaz kılınabilir denildi. Sarhoş eden bütün içkilerde şarap gibi kaba necasettirler. Hafif diyenlerin sözleri zayıftir. Rakının, İspirtonun kaba olduğu halebi Kebir ve Merak-ül Felahta ve Türkçe Nimet-i İslam'da yazılıdır. 2. Hafif Necaset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 Affedilmiş ise de, suya, yağa az da düşse, temizlemek iyi olur. Az miktarda buğdaya karışıp, un olursa, affedilmiştir. Temizlenmeleri ve sıvıya damlayınca, net yapmaları bakımından, kaba necasetle, hafif necaset arasında fark yoktur. İğne ucu kadar elbiseye sıçrayan bevl ve kan damlaları, ve sokakta sıçrayan çamurlar, ve necaset buharlarının, necasete dokunarak gelen gazların, rüzgarın ve ahırda, hamamda meydana gelen buharlardan, duvarlarda hasıl olan damlalarının, elbiseye, yaş deriye değmesi, affedilmiştir. Bunlardan korunmak güç olduğu için, zaruret kabul edilmiştir. Fakat, Necasetin imbiklenmesiyle elde edilen sıvı netstir. Çünkü bunu kullanmakta zaruret yoktur. Bunun için rakı ve ispirto kaba nets olup içilmeleri şarap gibi haramdır. Rakının, ispirtonun nets ve haram olduğu Merakül Felahta Tahtavi haşiyesinde yazılıdır. O halde alkollü içkiler ve zaruretsiz kullanılan kolonya, ispirto ve tentürdiyot gibi alkollü ilaçlar, namaz kılarken elbiseden ve deriden yıkanıp temizlenecektir. İspirto ocağında ısıtılan yemek neçs olmaz. Dürül Muhtar'da, istinca faslı sonunda, toprak ve sudan biri temiz ise, karışımları olan çamur temiz olur. Fetva da böyledir diyor. Eşbahın dördüncü kaidesinde de böyle yazılıdır. İbne Abid'in Dürrül muhtarı açıklarken diyor ki, alimlerin çoğunun böyle söylediği Fethül Kadir'de yazılıdır. Böyle fetva verildiği Bezzaziye'de yazılıdır. İmamu Muhammed Şeybani böyle buyurdu. Bu çamur net solur diyenler de vardır. Fakat bunlara göre de temiz toprak ile gübre karışımı temiz kabul edilir. Çünkü bunda ihtiyaç vardır. Tergibü's-Salat'ta diyor ki: Bazı alimlere göre gübre karışık sıva temiz su ile yapılmış ve gübresi çamurdan az ise temiz kabul edilir. İhtiyaç olduğu için hazırlanan karışımlardaki iki maddeden biri temiz ise ve net olanın yerine temizini kullanmakta haraç varsa, birinci kavle göre, karışımın da temiz olacağı anlaşılmaktadır. İspirtolu ilaçlar, kolonya, mürekkep ve vernikler ve boyalar böyledir. Şafii mezhebinde net sıvıların, ilaç ve itriyat ıslahı için kullanılan miktarlarının affedildikleri, El-Fukuh al Mezahi Bil Erbağda ve Molla Halil Siiridi'nin El-Mafhuvat kitabının Süleyman bin Abdullah Siiridi rahmetullahi teala aleyhima e şerhinin 1368 miladi 1949 kamışlı baskısında yazılıdır. Haraç olduğu zaman zayıf olan kavle uymak caiz olduğu bu iki kitapta ve kitabımızın ikinci kısım birinci maddesinde yazılıdır. Bunun için zor durumda kalınca Hanefi ve Şafii mezbinde olanın böyle karışımların çok miktarıyla birlikte namaz kılmaları caiz olmaktadır. Temiz kabul edilen ilacın zaruret olmadan içilemeyeceği tevekkül bahsi sonunda yazılıdır. Necasetten hasıl olan Amonyak gazının meydana getirdiği nişadır, temizdir. Necaset üzerinden kalkıp uçan tozlar, sinekler, elbiseye, suya gelirse, pis yapmaz. Köpeğin bastığı çamurun, net, pis olmaması sahihtir. Hadika sonunda diyor ki, Elbisenin bir yerine necaset bulaşsa, bulaşan yeri unutsa, zannettiği yerini yıkasa, Temizlendi kabul edilir. Yaş ayağı ile net yerde yürüse, yer kuru ise, ayakları netz olmaz. Yer yaş olup, ayakları kuru ise, ayakları ıslanırsa, netz olurlar. Köpeğin mescitte yattığı yer kuru ise, netz olmaz. Yaş olup, necasetin eseri görülmezse, yine netz olmaz. Ayakkabı ile kılınan namazın sevabı, çıplak ayakla kılınandan kat kat fazladır. Üzerinde necaset görülmedikçe sokakta gezilen ayakkabı da böyledir. Vesvese ve şüpheye ehemmiyet verilmez. İçki satandan alınan elbise, halı vesaire temiz kabul edilir. Başkası yanında destinden sonra peştemalı çıkarmadan ve sıkmadan üzerine üç kere su dökünce temiz olur. Her şeyde asl olan taharettir. Necaset bulaştığı kesin bilinmedikçe zannetmekle nets denilmez. Ehli Kitabın Darül Hârte kesmiş oldukları hayvan, aksi sabit olmadıkça temiz kabul edilir. Mecusi'nin kitapsız kâfirlerin etli yemeklerini yemek, hayvanı onların kestiği katî bilinmediği için tenzihen mekruhtur. Şimdi kasaptan alınan etler de böyledir. Necaset, her temiz su ile, abdest ve gusl alınmış su ile, sirke ve gül suyu gibi akıcı mayilerle ve tükürük ile temizlenir. Süt ve yağla temizlenmez. Abdeste, gusülde kullanılan suya müstamel su denir. Bu su, İmam-ı Azam'a göre kaba necasettir. Ebu Yusuf'e göre hafif necasettir. İmam-ı Muhammed'e göre temizdir. Rahmetullahi Teâlâ aleyhimâ. E. Fetva da böyledir. Bununla necaset temizlenir. Fakat abdest alınmaz ve gusledilmez. Şafii'de de böyledir. İçmek ve hamur yapmak mekruhtur. Peşte mala, elbiseye, kurnaya sıçrarsa, ve necaset temizlemekte kullanılan her su, iğne ucu kadar sıçrarsa, kabı ve elbiseyi pisletmez. Necaset temizlemekte kullanılmış sular, bir yerde birikirse, bu suya bulaşan şeyler pis olur. Abdestsiz veya cünüp olan kimse veya hait kadın veya müşrik, kafir, necaset bulaşmamış olan avcunu bir yere sokup su alsa, veya kolunu sokup, içindeki tası alsa, o yerdeki su, dört mezhepte de pis olmaz. Necaset üzerinden akan suyun, yarıdan fazlası, necasete temas ederse, bu su pis olur. Azı değerse, ve necasetin üç sıfatı suda bulunmazsa, pis olmaz. Necaset yanınca, külü temiz olur. Tezek yakarak ısıtılan fırında, ekmek pişirilir. Merkep, domuz ve leş tuz içine düşüp tuz olsalar temiz olurlar. Kuyuya düşen gübre zamanla çamur haline gelse temiz olur. Müstamel su Malikî'de hem temizdir hem de temizleyicidir. Yani müstamel su ile abdest alınır ve gusledilir. Menahicü'l İbad. Şıra yani üzüm suyu temizdir. Şarap haline dönünce pis olur. Şarap sirke olunca temiz olur. Elbisenin veya vücudun bir yerine necaset gelse bu yeri bulamasa zannettiği yeri yıkasa temiz olur. Namazdan sonra meydana çıksa namazı iade etmez. Döen hayvanı buğdayın bir yerine bevletse herhangi bir parçası yıkansa veya hediye verilse, yenilse veya satılsa, geri kalanlar temiz olur. Kuruduktan sonra da görülen pislikler, kan, yukarıda bildirildiği üzere, bulunduğu yerden çıkarılıp, kendisi ve eseri giderilince, o yer temiz olur. Yıkamakta belli bir adet yoktur. Bir kere yıkamakla da çıkarsa kâfidir. Necaset giderilip de, eseri yani, Renk ve koku kalırsa, zararı olmaz. Sıcak veya sabunlu su lazım gelmez. boya boyayla boyanan kumaş ve beden, üç kere yıkanınca temiz olur. Su, renksiz akıncaya kadar yıkamak daha iyidir. Deri altına necaset, mesela ispirtolu ilaç, şırınga edilse, iğne yerini üç kere yıkayınca temiz olur. Necaseti çıkarmak için, Deriyi kaldırmak lazım olmaz. Deriye, yaraya sürülen netz ilacın, ete karışan kısmı ve netz sürme çekilen göz yıkanmaz. Dışarıda kalan kısım ve yara üstündeki kurumuş kan, zarar vermeyecek şekilde yıkanıp giderilir. Zarar olursa yıkanmaz. Fakat üzerinde dirhem miktarı necaset bulunan kimse, imam olamaz. Görünmeyen necasetler, Mesela, ispirto ve idrar bulaşan eşya, leğende, çamaşır makinesinde, ayrı sular ile temizlendiği zannedilinceye kadar yıkanır. Bir kere yıkamakla temizlenirse, kafi olur. Yıkarken, makinedeki su ve diğer eşya, net olmazlar. Vesvese şüphe edenlerin, üç kere yıkaması ve hepsinde sıkması lazımdır. Herkesin, kendi kuvveti kadar sıkması kâfidir. Çürük, ince veya büyük olduğu için sıkılmayan eşya, mesela halı, beden, deri gibi necaseti emen şeyler, her üç yıkayışta kurutulur. Yani su damlaması kesilinceye kadar beklenir. Desti, çanak ve bakır gibi necaseti emmeyen şeyleri ve denizde, derede, muslukta yıkanan her şeyi sıkmak, ve kurutmak lazım değildir. Halebi'de diyor ki, mutlak su ile ve mukayyet su ile ve her temiz mayi sıvı ile necaset temizlenir. Çocuk, memedeki kusmuğunu yalarsa ve eline kan, şarap bulaşan kimse bunu yalayıp tükürse, eli de ağzı da temiz olur. Elbise, yalamakla temiz olmaz yıkamak lazımdır. Her hayvanın safrası bevli gibidir. Hınzırdan başka her hayvan ve insan ölünce kılı, kemiği, siniri ve dişi pis olmaz. Elini kediye yalatmak mekruhtur. Yaş don giyen yellense don nets olmaz. Leş derisi nets olmayan maddeyle da bağlanınca temiz olur. Net maddeyle mesela leş yağıyla da bağlanmış ise üç kere yıkayıp sıktıktan sonra temiz olur. Eti yenmeyen hayvan ahkamı İslami yeye uygun kesilince yalnız derisi temiz olur. Domuz derisi, yılan derisi ve insan derisi hiç temiz olmaz. Çıplak kimse da bağlanmamış leş derisiyle örtünemez. Böyle deri satılamaz. Çünkü kendisi pistir. Pistenmiş kumaş böyle değildir. Katı yağ içine fare düşerse, fareye temas eden yağ atılır. Geri kalan yağ temiz olur. Sıvı yağa fare düşse, hepsi pis olur. Net yağ ile ve domuz yağ ile yağlanan kösele, yıkanınca temiz olur. Deniz hayvanlarından, yemesi caiz olmayanlar da temizdir. Buğday içine, deve pisliği düşüp, un yapılmış ise, veya sıvı yağ, veya süt içine düşmüş, sonra çıkarılmış ise, üç sıfatından biri görülmedikçe, yiyip içmek caiz olur. Pis kumaşın, temiz tarafında namaz kılınır. Ayakkabısı, çorabı, mesti temiz olan kimse, net yerde namaz kılarsa, kabul olmaz. Bunları çıkarıp, bunların üstüne basarsa kabul olur. Bunların altı pis olunca da böyledir. Tavuk kesilip, tüyleri dökülmek için, karnı yarılmadan kaynar suya konursa neçs olur. Ebu Suud Efendi fetvası 4. sayfasında buyuruyor ki, bir tavuk boğazlanıp, içi ve kursa çıkarılmadan kaynar suda haşlasalar, yolsalar yemesi helal olmaz haramdır kesip içi ve kursağa çıkarılıp içi yıkandıktan sonra haşlanırsa tüylerine necaset bulaşmamış ise yemesi helal olur Reddü'l Muhtar'da diyor ki kaynamayan sıcak suda bırakılan içi boşaltılmamış tavuğun yalnız derisi necis olur yolunup içi boşaldıktan sonra Üç kere soğuk su ile yıkanınca her yeri temiz olur. İşkembe de böyle üç kere yıkamakla temiz olur. Herhangi eti şarap veya ile kaynatınca et nets olur. Hiçbir suretle temizlenemez. Üç kere temiz su ile kaynatıp her birinde soğutulunca temiz olur da denildi. Necaset karışmış sütü, balı, Pekmezi temizlemek için biraz su ile karıştırıp su uçuncaya kadar kaynatılır. Sıvı yağ temizlemek için su ile çalkalayıp üstte ayrılan yağ alınır. Katı yağ su ile kaynatılır sonra alınır. Şafii mezhebinde karada yaşayan hayvanların leşleri net olduğu gibi bunların bütün parçaları, tüyleri, kılları, kemikleri, derileri ve bunlardan çıkan, yumurtadan başka her şey, neçstir. İnsandan ve kara hayvanlarından çıkan, akıcı kanlar, ve sarhoş eden her içki, neçstir. Şafi'de, hınzırın ve kelbin, bütün bedeni de, necaseti galizadır. Tüyleri yaş iken, temas ettikleri her yer, neçst olur. Buraları temizlemek için, yedi kere yıkanır. Bunlardan birine toprak katıp bu bulanık su ile yıkanır veya net şey suya konup üzerine toprak serpilir ve yıkanır. Yahut üzerine önce toprak sonra su konur. Topraklı su ile yıkamadan önce necaseti izale etmek lazımdır. Necasetin yeri yaş ise önce toprak koymamalı, diğer iki usülden biriyle yıkamalıdır. Necasetin izalesi birkaç yıkamakla olursa, bunların hepsi bir yıkamak sayılıp, sonra altı kere daha yıkamak ve bunlardan biri topraklı olmak lazımdır. Kokusunu, rengini, tadını çıkarmak için olan yıkamaların her biri ayrı yıkamak sayılır. Bu iki hayvandan başka necasetlerin bir kere de olsa, yalnız mutlak su ile yıkamakla temizlenmeleri kafi olur. Şafii de süt oğlanının bevli, hafif necâsettir. Sıkarak veya kurutarak izale ettikten sonra, üzerine su serpince, akmasa dahi temiz olur. Oğlan, sütten mâdâ bir şey. Bir kere bile yerse veya iki yaşını geçerse ve süt emen kızın her zaman bevillerini Yalnız su ile yıkayarak temizlemek lazım olur. Van ulemasından Muhammed Maser Efendi necat Necat'ta diyor ki, görünen necaset üç eseri kalmayıncaya kadar ve bundan sonra da bir kere mutlak su ile yıkanır. Bu eserler biraz kalırsa zararı olmaz. Görünmeyen necaset üzerinden suyu bir kere akıtmak kâfidir. Kalp ile hınzırın yaladığı kap ve kılları yaş iken elbiseye veya başka şeye değerlerse, o şeyi altı kere temiz su ile ve bir kere topraklı su ile yıkamak lazımdır. Şafide namaz vaktinden evvel teyemmüm caiz değildir. Teyemmüm hastalıkta ve seferde yapılır. Mest üzerinde hiç delik olmamak ve abdest tamam olduktan sonra, İkisini aynı zamanda giymek lazımdır. Bütün kara hayvanlarının ölüsü netsdir. Kelp ve hınzırdan başkasının derileri dabağlanınca, pak olur ise de eti yenmeyenlerin pâk olmaz. Postları üzerinde namaz kılınmaz. İstinca Önden ve arkadan necaset çıkınca, bu yerleri temizlemeye istinca denir. Gaz Taş çıkınca temizlemek yani taharetlenmek lazım değildir. İstincâ yani taharetlenmek, sünnet-i müekkededir. Yani halada abdest bozulduktan sonra, erkek ve kadının taş ile veya su ile önünü ve arkasını temizleyerek, idrar ve pislik bırakılmaması sünnettir. Kaç kere yıkamak lazım olduğu sünnet değildir. Taş ile temizlendikten sonra,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 Abdest bozmak için ve gusl abdesti almak için zaruret olunca, erkek, erkekler arasında ve kadın, kadınlar arasında avret yerini açabilir sözü zayıftır. Gusl yerine teyemmüm etmek lazım olur. Çünkü İbn Abidin 104. sayfede buyuruyor ki, bir emri yapmak bir haram işlemesine sebep olursa, haramı işlememek için o emr tehir edilir veya terk edilir, yapılmaz. Haram işlememek için farz terk edilince, haram işlememek için sünnet elbette terk edilir. i̇bn Abid'in sahife 105 Mekruh işlememek için bile sünneti terk etmek lazım geldiği, uyunül ül Besair'de yazılıdır. Kemik, taam, gübre, tuğla, saksı,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 istinca caizdir. Fakat, İslam harfleriyle yazılmış, hiçbir kağıtla istinca edilmez. Menî ve bevli, bez ile temizleyip, sonra, bezi yıkamak caizdir. Zevci ve zevcesi olmayan, ağır hastanın, istinca yapması lazım değildir. Fakat, kendine abdest aldırması lazımdır. Önü ve arkayı kıbleye dönerek, ve ayakta,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 Musluk başında, elini donunun içine sokup, idrar yerini avuçtaki suya sürerek yıkamakla istinca yapılmaz. İdrar damlası bulaşınca, avuçtaki su neçs olur ve damladığı çamaşır pis olur. Bu suyun damladığı yerlerin toplamı avuç içinden fazla olursa, namaz sahih olmaz. İmam ise arkasında namaz kılınmaz. İki eli çolak olanın istinca yaptıracak mahremi yoksa istinca yapması sakıt olur. Kadıhan Erkeklerin yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak istibra etmesi, yani idrar yolunda damlalar bırakmaması vaciptir. Kadınlar istibra yapmaz. İdrar damlası kalmadığına kanaat gelmeden abdest almamalıdır. Bir damla sızarsa, hem abdest bozulur, hem de elbise kirlenir. Çamaşıra, avuç içinden az sızarsa, abdest alıp, kıldığı namaz mekruh olur. Çok sızarsa, namaz sahih olmaz. İstibrada güçlük çekenler, arpa kadar nebati pamuk, idrar deliğine koymalıdır. Sızan idrarı pamuk emer. Hem abdest bozulmaz, hem de don kirlenmez. Yalnız, Pamuk uzun olup ucunun dışarıda kalmaması lazımdır. Ucu dışarıda kalır ve bevlile ıslanırsa abdest bozulur. Şafii'ler Ramazan-ı Şerif'te pamuk koymamalıdır. Çünkü Şafii mezhebinde orucu bozar. Abdeste ve namazda Şafii'yi taklid eden Hanefi pamuk koyunca orucu bozulmaz. İhtiyarlarda ve hastalarda zeker küçülüp Üzerine sarılı bez çıkıyor. Böyle kimseler, küçük naylon torbaya, mendil kadar bez yerleştirip, zeker ve husiyeleri torbaya koyar. Torbanın ağzını bağlar. Beze, dirhemden fazla idrar sızar ise, abdest alırken bez değiştirilir. İdrar kaçıran, fakat özür sahibi olmayan kimse, temiz olarak bağladığı bezde yaşlık görür. Ne vak damladığını bilmezse, 138. sayfede yazılı, Hayz kanında olduğu gibi, gördüğü anda damladı sayılır. Şüphe eden kimse, namaza dururken beze bakar, yaşlık görür ise, yeniden abdest alır. Namazdayken şüphelenirse, selam verince hemen bakıp, damlamış görür ise, namazını iade eder. Selamdan birkaç dakika sonra bakıp görürse, namazını abdestli kılmış sayılır. İstibra'dan sonra istinca yapılır. Su ile istinca'dan sonra bez ile kurulanır. Her kadın, her zaman önüne kürsüf denilen bez veya pamuk koymalıdır. İdrar, kan kaçıranların ve necaset temizlemekte zahmet çekenlerin, maliki mezhebini taklid etmeleri mağfuvat şerhinde yazılıdır. El-Fıkhü alel-mezâhibil erbağda diyor ki, Maliki mezhebinde, sağlam insandan çıkan bevl, meni, mezi, vedi, istihaza kanı, gayit ve yel abdesti bozar. Makattan ve bedenden taş, solucan, cerahat, sarı su, kan çıkınca bozulmaz. Abdesti bozanlar, hastalık ile çıkarsa ve çıkması men olunamazsa, iki kavl vardır. Birinci kavlde bevl, bir namaz vaktinin yarısından çok devam eder ve çıkma zamanı belli olmazsa, abdesti bozmaz. İkinci kavle göre, bu üç şart olmasa da, hastanın abdestini bozmaz. Çıkmadığı zaman, abdest alması müstehab olur. Hastaların, ihtiyarların, abdest almakta haraç ve meşakkat olduğu zaman, bu kavli taklit etmeleri sahih olur. Bevlin kesildiği zamanı belli ise, bu zamanda abdest alması iyi olur. İstibra zamanı uzun süren veya sonraları damlayan ve bir namaz vakti devamlı akmadığı için özürlü olamayan hanefi ve şafiiler, maliki mezhebini taklid eder. İbni Abid'in talak-ı ric'i de buyuruyor ki, alimlerimiz zaruret olunca malikiye göre fetva verdi. Bir mesele, Hanefi'de bildirilmemiş ise Malik'i takliği dolunur. Kulaklar üstündeki cilt baş demektir. Mesedilmesi farzdır. Bu cildin yüz sayılırak edilmesi, Hanefi kitaplarında yazılı değildir. Lezzet kastederek nikahlamak caiz olan kadının cildine, saçına dokunmak bozar. Gusülde ağzı ve burnu yıkamak farz değil sünnettir. Her namaz vakti için ayrı teyemmüm yapılır. Kelp, köpek ve hınzır, domuz, neçs değildir. Fakat yenilmeleri haramdır. Balığın dahi kanı, neçstir. Necasetten taharet, bir kavle göre farz, diğer kavle göre sünnettir. Basur, idrar, gaita damlaları, bedene, çamaşıra bulaşırsa, affolur. İnsanın ve hayvanın kanının yara, çıban suyunun avuç içi kadarı affolur. Namazda, her rekatte, Fatiha okumak ve rükûda, secdelerde tumanînet, sakin durmak farzdır. İmamın gizli okuduğu rekatlerde cemaatin Fatiha okumaları müstehap, âşikâre okuduğu zaman cemaatin de okuması mekruhtur. Kıyamda, sağ el, sol elin üstünde olarak göğüs ile göbek arasına koymak veya iki eli iki yana salıvermek müstehaptır. Farzlarda Euzu okumak mekruhtur. Fatiha'yı rükûda tamamlamak namazı bozar. ez Zehire lil Kurafi, Maliki fıkıh kitabının ikinci baskısı 1402 miladi 1982'de Mısır'da yapılmıştır. Buyuruyor ki İmamı Malik, avamın müctehitleri taklid etmeleri vaciptir buyurdu. Mezhepler, cennete götüren yollardır. Bunlardan birinde ilerleyen cennete gider. İmamı Malik'ten İbnül Kasım, radyallâhü anhüma, yolu ile gelen rivayetleri havi. El müdevvene kitabının son baskısı Beyrut'ta yapılmıştır. Burada buyuruyor ki, Kadının el ayası, Fercine dokununca, Abdesti bozulmaz. Soğuktan, hastalıktan, Devamlı meziz sızarsa, Abdest bozulmaz. Şehvetle, Düşündükçe sızarsa, bozulur. İstihaza kanı, idrar sızarsa, Bir kavle göre bozulmaz ise de, Her namaz için, Abdest alması müstehab olur. Abdeste sakal hilallenmez. Ehli bidat arkasında namaz kılınmaz. Kaş, kirpik ve seyrek sakalın altını ıslatmak, sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Ayak parmakları arasını hilallemek müstehaptır. Abdesten sonra bez ile kurulanmak caizdir. Abdestin farzları yedidir. Guslün farzları 5'tir. Hayatın, malın gitmesi. Hasta olmak, hastalığın artması, şifanın gecikmesi korkusu varsa, teyemmüm caiz olur. Müslüman tabip bulamazsa, kafir tabibe ve tecrübelere itimâd olunur. El ile yıkanan bir şey temiz olunca, el de temiz olur. Dürül Muhtar, beşinci ciltte, altın ve gümüş kullanmayı anlatırken diyor ki, İnsanların birbirleri arasında olan işlere, Muamelat denir. Muamelatta bir fasıkın veya kâfirin sözü de kabul edilir. Akıllı olan çocuk ve kadın da erkek gibidir. Bunlardan biri bu eti kitaplı kâfirden aldım derse yemesi helal olur. Çünkü eskiden eti hayvanı kesen satardı. Bir kişinin haber vermesiyle mülk yok olmaz. Bir Müslüman et satın alsa. Salih bir Müslüman, bu etik kitapsız kafir kesti dese, bu et, satın alınan kimseye geri verilemez. Ve satın alanın, parasını ödemesi lazım olur. Çünkü, etin leş olduğunu bilmeden satın alınca, mülkü olmuştur. Bir mülkü giderecek haberi, iki erkeğin veya bir erkekle, iki kadının bildirmeleri lazımdır. Muamelat, üçe ayrılır. Birincisi, İkisinin de yapmaya mecbur olmadığı muameledir. Vekil, mudarip ve izinli olmak böyledir. İkincisi ikisinin de yapması lazım olan işlerdir. Dava konusu olan haklar böyledir. Üçüncüsü birisinin yapması lazım olur, diğerinin lazım olmaz. Vekili azletmek, izni geri almak böyledir. Burada vekil ve mezun artık iş yapamazlar azleden eden ve izni geri alan ise kendi hakkını kullanmakta serbesttir. İkincisinde haber verende şahitlik şartlarının bulunması lazımdır. Üçüncüsünde haber verenlerin sayılarına ve adalet sahibi olmalarına bakılır. Allah ile kul arasında olan işlere diyanat denir. Diyanatta adil ve bali bir müslümanın sözüne inanılır. Bir kadın da bir erkek gibidir. Suyun pis olduğunu söylerse bu suyla abdest alınmaz, teyemmüm edilir. Fasık, kötü kimse veya hali belli olmayan bir Müslüman söylerse kendi araştırır. Galip zannına göre hareket eder. Kafir veya çocuk suya pis derse ve inanırsa dökmeli, sonra teyemmüm etmelidir. Hediyede ve izin vermekte bir çocuk sözü de kabul edilir. İçeri buyurun deyince girilir. Çocuğun satın almak için izinli olup olmadığı, satanın çok zan ile anlamasına bağlıdır. Diyanatta da, mülkü giderecek haberi, iki Müslüman erkeğin veya bir erkekle iki kadının bildirmeleri lazımdır. Mesela, zevç ile zevcenin süt kardeşi olduklarını, adil bir Müslüman söylerse kabul edilmez, nikahları bozulmaz. İbne Abid'in istinca faslı sonunda diyor ki, adil bir kimse bir etin leş olduğunu söylese, mesela mürtet kesti dese, bir başka adil de leş değil dese, mesela Müslüman kesti dese, leş kabul edilir. Su ve her çeşit şerbet için ve taam pis dese, öteki de pis değil dese, temiz kabul edilir. Haber verenler çok ise, sayısı fazla olanların dedikleri kabul edilir. Temiz ve pis kumaşlar karışmış ve temizleri az ise ve kaplar karışınca temizleri çok ise, temizlerini araştırıp, temiz zannettiklerini kullanır. Kapların temizleri eşit veya az ise, hepsi pis kabul edilir.